Haftaya kadar yağmur yağmazsa dua edeceğiz dedik. Damlası düşmedi iki aydan beri. Samimi olarak ihtiyacımız vardır. Bütün mahlukat rahmet beklemektedir. Hiç başınızı kaldırıp baktınız mı gökler kan ağlıyor. Yerler kan ağlıyor. Birisi Kur'an'a karşı itaatsizlik, edepsizlik, şeriat-ı Muhammediye'ye karşı hayasızlık ederse gökler rahmeti kesip verir. Bu açıktan açığa kaç defa bunu tembih etmiştik. Kur'an arş-ı bağlıdır, şeriatı ı Kur'an'a bağlıdır ve Allah'a bağlıdır. Onun bir damarını kesmek isteyen bir hain, bir edepsiz çıkar, millet onun karşında susarsa Allah o millete ceza verir. Evet aziz Müslümanlar, biz hata ettik, biz tuyan işledik. Ve bizim cesamızı bütün mahlukatla çekiyor. Ama ümitsiz değiliz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun rahmeti vasiadır. Ve bugün en mühim ihtiyaç yağmurdur. Yağmurla birlikte manevi yağmurdur. Gönüllerimizdeki Kur'an muhabbetinin azlığıdır. Hazreti Resulullah muhabbetinin azlığıdır. Bunun üçünün birden yağması için Cenab-ı Hak'ka dua edeceğiz. Fakat biz görüyoruz ki Aziz Müslümanlar, kimse nefsinde fazla kusur bul, bulmuyor. Yani ben bu suçu işledim, Yunus Aleyhisselam gibi inni kuntu mine zalimin diyen çok az. Herkes birbirini gösteriyor. Hatta geçen haftadan beri eleştiriden kurtulamıyoruz. Sen hoca kimin için dua edeceksin diyorlar. Zenginler için mi sen dua et yağmur yapsın o gitsin İstanbul'da plajlarda keyfetsin haklıdırlar. Sen dua et, onlar arabayla dua yerine gelsinler. Fakir fukaraya yürütün. haklıdırlar. Faiz, içki, kumar, zina, ekmekler yerlerde telef oluyor, sen kimin için dua ediyorsun, haklıdırlar. Hak payı vardır. Ama aziz Müslümanlar, bizim vazifemizdir dua etmek. Bizim vazifemizdir. Zira Nasıl ki teheccüd namazının vakti yatsı ile insak, namazı, insak arasında olursa, istiska namazının vakti de yağmur yağmadığı zamandır. Ve bu duayı yapmak Müslümanların boynuna borçtur. Ve diyorlar ki, efendim barajlar yapılırsa bu işten kurtuluruz. Peki barajları dolduran nehir yağmur suyuyla akmıyor mu? Yani Fırat Nehri'nin suyu palam döken dağlarından mı çıkıyor? Hz. Allah Celle Celaluhu Yağmur'u keserse insanlar ve bütün mahlukat da o insanların yüzünden perişan olur. Evet Aziz Müslümanlar. Ve bazen soruyorlar, e efendim niçin gavurların başına böyle bir şey gelmiyor? Gavurların davası büyük mahkemede görülecek. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ben bir kuluma azap diledim mi? Artık ona zikrimi unuttururum, adımı sanımı unuttururum. Cenab-ı Hak bize unutturmasın. Ve biz bu işten de yine kefaret alıyoruz. Yani bu yağmursuzluğun eziyetini çekerken yine müminlerin günahını Allah Celle Celaluhu bağışlıyor. Müslümanlar o merciyi tanıyorlar. Yavur böyle bir şey düşünmez ve onun davası büyük mahkemeyedir. Biz Elhamdülillah Muhammed'iyiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapmışsa biz onu yaparız. Yani Hazreti Peygamberin zamanında yağmursuzluk olmadı mı? Onun zamanında kuraklık olmadı mı? O ne yapmışsa biz onun izinden gideriz. Bir bedevi geliyor ya Resulallah. Yağmur yok, ekinler telaf oldu, hayvanlar telaf oldu, dua ediniz. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Kürtü de dururken ellerini kaldırıyor, dua ediyor. Daha cuma namazının secdesine gitmeden gökler yağmuru boşaltıyor. Ve yine başka zamanlarda Hulafay-ı döneminde de aynısı vardır. Yani biz Müslümanlar şamanist falan değiliz. Batım din inanç uğruna bunu yapıyoruz değil. Anlıyoruz ki göklerin ve yerlerin Rabbi Allah'tır Celle Celaluhu. Ve Hazreti Ömer dönemidir. Yine alabildiğine kuraklık. Halk oraya buraya koşuyor, kuyular suyunu çekmiş. Etrafta artık kokuşmuş hayvan leşleri görülüyor. Ve geliyorlar Hazreti Ömer'e, ey emir müminin, Resulullah'ın halefi, müminlerin rinsi cumhuru Hazreti Ömer. Ne var ki dua edin, elinizi kaldırın Allah'tan rahmet isteyin. Ve Hazreti Ömer şu cevap veriyor. ''Vallahi sahibime kasem ederim ki, ha şu kabirde yatan Muhammed-i Arabi'ye kasem ederim ki, o şöyle dedi, bir yerde zenginler, malının zekatını kısarsa Allah da yağmurları kısar. Fakat suç yalnız zenginlerin mi? Hayır. Biz kimseyi eleştirmiyoruz, hepimizin kusuru vardır, hepimizin tövbe etmesi gerekir. Ve siz gidin fakirlerin hakkını verin, diyor Hz. Ömer. Hakkını, hukukunu verin, merhamet edin birbirinize, ölçüyü, tarpıyı düzgün yapın. Ve bunu yaptıktan sonra ya emir müminin dediğinizi yaptık. Hazreti Ömer son söz şöyle diyor. Benim yüzüm yoktur, Allah'a karşı el açıp da yağmur isteyeyim. Başkasına gidin, başkası bu işi yapsın benle geliyorum. Ve bu sırada ashabtan biri geliyor. Ya Amir el sen ne diyorsun? Neden bizi başkasına havale ediyorsun? Daha dün gece rüyamda Resulullah'ı gördüm. Sana selam söyledi, Ömer'e selam söyleyin. Ne yapıyor? Hümmetim kıtlıktan kırılırken dilimi tutuldu Ömer'in. Dua etsin, utanmasın. Ve Ömer'e müjde ver, yağmurlar geliyor. Evet. Ve Hazreti Ömer sahrada Türkiye çıkıyor. Cemaat Ömer'in Rabbisine karşı yüzü yoktur ki dua etsin, yağmur istesin. Ama bir el kaldırıyorum ki Hazreti Ömer diyor. Onun hürmetine Rabbim bize yağmur verecek. Ya Rabbi bu el senin Sultanı Nevlaç dediğin muhammed Haşimi'nin amcası Abbas'ın elidir. Evet. Bu aksaçlı ihtiyar'ın elini boş çevirme ya Rabbi. Habibinin hürmetine ya Rabbi bu onun amcasıdır. Ve Hazreti Abbas o yaşlı ayağı öpülesi ihtiyar. Türkiye çıkıyor ya Rabb, ya Rabb bağışla beni. Halkın bana hüsnü zannı var. Zira ben Resulullah'ın amcası olduğum için beni bu Türkiye çıkardılar. Ve ben onun ağzıyla, onun duası ile dua ediyorum. Yarab ümmeti Muhammed'i kuraklıkta kırma. Ve o dua ederken gökler ona lebeyt peygamberin amcası. Şimşekler çakıyor, gökler gürlüyor. Ambas, Hazreti Abbas ağlamasın. Evet, evet aziz Müslümanlar. Biz de bunların gölgesine girecek onların daldasına girecek Cenab-ı Hak'tan yağmur isteyeceğiz. Ben zannediyorum ki Cenab-ı Hak en kısa zamanda üzerimize gönderecektir. Yeter ki samimi tövbe edelim, samimi dua edelim ve birbirimizi eleştirmeden nefsimizdeki kusurları araştıralım. Suçu kendimizde bulalım aziz Müslümanlar ve hutbeyi son verirken Cemaatten özellikle bir ricam beni kırmasınlar. Dua esnasında fazla heyecanlanılmasın. Ve bir de elinizi öperim. Duadan sonra beni halimde bırakın. Allah hepinizin duasını kabul etsin. Var. Estağfirullahül azim. Estağfirullahül Tevbe estağfirullahül azim. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتخضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلئنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات bir rahmetike ya erhaman rahmin. Ya Rabbel alemin. Kur'an-ı Kerim'de diyorsun ki ve رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ Diyorsun. Senin Habibin, gözümüzün nuru Muhammed Haşimi sallallahu aleyhi ve sellem مَنَّنْ يَسْأَلُ اللّٰهَ يَغْدَبُوا عَلَيْهِ kimin ihtiyacı olur istemezse Allah gazap eder diyor. Ve bizim bugün bu anda çiçeksiz bir baharı idrak etmemiz dolayısıyla ellerimizi açmış, onu taklit edercesine, onun yaptığını yaparcasına Resulullah aleyhissalatü vesselamı taklit ediyoruz. Onun dili gibi bizde, onun duası gibi bizde, Aynen onun yaptığı gibi yapmak istiyoruz. Ya Rab kusurumuzla muamele etme, cirmimizle bize muamele etme. Rahmetinle bizi okşa ve bizi hidayete erdir. Zira dil bizim dua onun. O aleyhisselatü vesselamdan bu terbiyeyi aldık ve ondan öğrendik. Onun dediği gibi diyoruz kabul eyle ya Rab. اللهم اسقنا غيسا مغيسا هنيئا مريئا غدقا. مجللا صيحا عاما فبقا. اللهم اسقنا الغيس. اللهم اسقنا الغيس. اللهم اسقنا الغيس. ولا تجعلن من القانتين. اللهم انيا والعباد والخلق من الألواء والبنك ما لا نشك إلا إليك اللهم أنبت لنا الظرع وأذر لنا الضر وأسقنا من بركة السماء وأنبت لنا من بركة الأرض اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مضرارا Innke Rezzakuzul Kuvvetul Metin İlahi bize can kurtaran içesine sırası kılameden içesine latif hoş bereketli kazasız belasız afetsiz hayırlı rahmetleri ihsanıyla memleketin her tarafına şamil ve ihtiyacımız zail oluncaya kadar devamlı hayırlı yağmur ver. Bize yağmur ver ki ya Rab senden ümit kesmeyelim. İlahi ibadın ve biladın vesair mahlukatın öyle muhtaçtırlar ki senden başkasına halimizi arz edemeyiz. Kainatın Rabbi sensin. Başka halık tanımıyoruz. İlahi semavatın ve arzında, arzın bereketinden bizi rızıklandır, belayı, musibeti üzerimizden defet, bizi affet, sen gafur ve rahimsin. Ya Rabbel Alemin, üç aylardayız, receb Şerif'i idrak ettik, çoğumuz oruçlu girdik sana inandığımız için, ağızlarınıza kilit vurdu senin rızan için. Cuma saatindeyiz. Cuma namazını kılmışız meleklerle birlikte. Saflarımızın arasında melekler vardır. Bunu Hazreti Muhabbet söylüyor. Evet. Her dakikası rahmet olan aylardayız. Kuru hürmetine yarab. Yaşlı gözler hürmetine yarab. Kutsi sözler hürmetine yarab. Aramızdakilerin hürmetine ya Rab! hürmetine ya Rab, Bizimle ibadet edenler hürmetine ya Rab! Selat ve selam getirdiğimiz Hazreti Resulullah ve O bizi duyuyor, selatımıza cevap veriyor hürmetine ya Rab! Hazreti İbrahim'e ateşi musakar ettiğin gibi Hazreti Eyyub'a şifa verdiğin gibi Hazreti Yunus'a balığı ve denizi musakhar ettiğin gibi, Hazreti Musa'ya taşı ve denizi musakhar ettiğin gibi, Hazreti Davut'a darı ve demiri ettiğin gibi, Hazreti Süleyman'a insi ve cinni musakhar ettiğin gibi, Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu aldırdığın gibi, Bize de Yılgur'un kokusunu aldırdık, Hazreti İsa'ya hastaları ve ölüleri musakhar ettiğin gibi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şemsi ve kameri, arzı ve fersi musakar ettiğin gibi üzerimize yağmur gönder ya Rab. O Peygamberimiz ki sallallahu aleyhi ve sellem, benden sonra beni görmek için öyle bir kısım insanlar gelecek ki her şeylerini vermek isteyecekler. Ya Rab ben şahidim ki bu cemaatte Resulullah'ı bir kez rüyada görmek için her şeyini vermeyi göz alanlar var. Biz onun ümmetiyiz, başkasını Resul tanımadık, başkasını bilmedik yarabbi, bütün kusurlarımıza almayan bizi affet, ne yapalım ki biz kötü bir zamanda geldik. Cemaat mazumdur yarabbi, zira cemaate bir şey veremedik, seni gerektiği gibi anlatamadık, bu kürsülerde Resulullah'ın kokusunu cemaate koklatamadık, Kur'an'ın emrini açıktan söyleyemedik. Ağzımıza gem vuruldu Yarab. Ağzım kusurlu olan biri varsa cemaatın önünde benim Yarab. Boynuna bir ip takılması gereken varsa benim Yarab. Kusurlu benim Yarab. Senin Kur'an'da dediğin gibi -e -e -e -fanum. dediğini yapmayan Asi benim Yarab. Cemaatin içinde öyle itaatkarlar var ki onların hürmetine yağmur veriyor Yarab. Zor bir zamanda geldik. Dercan'ın fitnesini yedik. Süfyan'ın fırtınasına maruz kaldık. Peygamberimizin onda birini yapan kurtulur dediği zamana geldik. Günün ateş gözü gibi olduğu zamanda geldik. Ama bütün bununla birlikte bin bir tuzak derinin dediği gibi onlar bilmiyorlar sana şey koşmadık bu tatmadık Beşeriz yarab, Beşeriz yarab. peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Siz günah işlemeseydiniz Allah makdiyetini göstermek için günah işleyen bir kalın yaratırdı ki mahiyetini göstersin Belki de o biz yarab. Mahfiretini göster bize yarab Peygamberleri kesmedik! Beni İsrail gibi peygamberle katletmedik! Kerbela'da ehl Beyt'i de katletmedik! Hazreti Hüseyin'i de katletmedik! ehl Beyt'in zürriyetini de kurutmadık! Dostlarını öldürmedik! Biliyoruz ki yarabb! Senden gayrı mahbut yok! Senden gayrı maksut yok! Melce ve mence yok. Kimin kapısına gidelim? Başka Allah yok ki. Biz inanıyoruz. Sen kul huvallahu ahadsın. Şerikin yoktur. Ya Rabbi yükümüz ağırdır biliyorsun. Nefis yüklüyüz. Şehvet yüklüyüz. Gazap yüklüyüz. Bu yüklerin altında belimiz kırmıyor. Bize yardım et ya Rab. Yağmur gönder ya Rab. Sen Kadir-i şeysin. Bir gün emriyle çiçeği ettiğin gibi baharı halk edersin. Görüyorsun ya Rab. Bahar geldi ama çiçeksiz geldi. Bahar geldi ama yeşilliksiz geldi. Gezip dolaşıyoruz ama çiçekler burnumuzda kokmuyor. Mahlukat üzerimizde uçuyor onlar bir şeyler istiyor. Çiçekler hürmetine ya Rab. Ya Rab ben alemin. Bir çiçeği halkettiğin gibi bir baharı da edersin Ve bu alemi halk ettiğin gibi ebedi alemi de edersin Çünkü sen sultan-ı kainatsın. Senden isteğimiz şu ki ya Rab. i Sema'nın bulutlarına, yeryüzünün hangi köşesinde olurlarsa olsunlar. Onlara her şemrini ver ya Rab. Üzerimize getir ya İçimizde Hazreti Abbas yok yerli kaldıralım Hazreti Ömer gibi bir önderimiz yok ayağını öpelim evet ama şuna inanıyoruz Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi mahşer yerinde sen diyormuyor musun ki Yarab saçları başları ağarmışları teşhir etmekten hayal ederim İçimizde Abbas misali yaşlılar vardır Yarab gece teheccüd kılanlar vardır Dua edenler vardır ya Rab, onların hürmetine yağmur istiyoruz. Ve yine içimizde yavrular vardır, sebiler vardır, evlerimizde memede olan yavrular vardır. Onların hürmetine ya Rab. Sana el avuç açmış ağaçlar vardır, kuşlar vardır, daneler vardır, imdat istiyorlar ya Rab. İlahi senin rahmetin hürmetine, Habibinin hürmetine rahmet ihsan et. Ya Rabbel Alemin! Havariler gökten sofra indirilmesini istediler. Kalpleri imanları kemale ersin diye sen onlara gönderdin. Hazreti İbrahim Aleyhisselam imanı vardı ama inanı kalp için önülerin diriltilmesine nisal istedi. Ya Rab bizim de imanımız var. Elhamdülillah imanımız var. Kalplerimizin itminanı ermesi için en kısa zamanda bulutları gönder ya Rab. Gönüllerimizi tatmin et. Senden ümit kesmeyelim yarap Ümitsiz olmayalım ya Rab. Ve dilelim ki sen bizimlesin. Sen bizim Rabbimiz, bizim Mevlamızsın. Bunu biliyoruz bir kez daha terslik edelim. Yarap Beytullah hürmetine. Hazreti Resulullah hürmetine, Ravza-i Tahire hürmetine ve Evliya hürmetine, Melaike-i hürmetine ve İsmi Celil-i Rahman isminin iktizası olarak bizi mahrum etme Maddi ve manevi rahmetini gönüllerimize ve üstümüze ihsan eyle. Ve bizi ümitsiz kılma Ya Rabbi. Bizi münafıklara ve kafirlere oyuncak ettirme ya Rab. Dua ettinizde anin ne oldu demesinler ya Rab. Dua bulutlar emrinize geldi desinler ya Rab. Bu cemaati mahzun etme ya Rab. Benim kusurlu ağzımla değil onların samimi aminine bina rahmet gönder ya Rab. Yatalak hastalarımız vardır. Çaresizlerimiz vardır. Hepsine şifa ihsan eyle ya Rab. Ve bize en son en camında iman nasibeyle ya Rab. Huzuruna girerken Muhammed'i pasaportun elimize ver ve bizi rüsvay eyleme ya Rabb. Di hurmeti Fatiha.